Perişan efem, e perişan efem. Türk yer adı Türk yer Perişan efem, perişan efem. Dünyada Müslüman, perişan perişan haber. Radyolarının tek arkası öbür komedi program Perişan Efendim'den. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Dinleyiciler tüm dinleyenlerimizin yeni yıllarını kutluyor. Eski yıllarını da hizmetlerinden dolayı şükranla anıyoruz. Şimdi Perişan <gülüyor> Efendim haber merkezinde hazırlanan yeni yıla özel haber bültenimizi sunuyoruz. Bu haber su adıcı Perişan <gülüyor> Olmaz böyle şey. Bu nasıl kafa? Dinleyiciler acımasız baba bebeğini yılbaşı gecesinden önce doğuran karısını bıçakladı dinleyiciler. Mikrofonlara konuşan cani baba ben hanıma karıcığım sık dişini doğum yeni yıla girdiğimiz an olsun ki hem televizyonlara çıkarız 3-5 kuruş kazanırız hem de oğlum. Bir yaş daha küçük olmuş olur. Askeri de böylece biraz geç gider. Hem geç yaşlanır. Mesela dedim ben 69'un 12. ayının son günü doğdum. Yani 70'li sayılırım ama hep 69'lu görünüyorum. O yüzden de 40 yaşındayken habire 41 yaşında diyorlar bana. Nereden baksam bir yıl kaybım var. Ama bunu hanıma anlatamadım. Ben buna bunları anlattım tamam dedi ama bir baktım yeni yıla girmeden çocuğu doğurmuş. Ben de dayanamadım. Olanlar oldu pişmanım dedi dinleyiciler. Haberde sadece perişan efendim haberde Dinleyiciler yılbaşı nedeniyle artan Noel Baba ihtiyacı Noel Baba fiyatlarını yükseltti dinleyiciler. Havaların yeterince soğuk olmamasından dolayı bu yıl Noel Baba kıtlığı olduğunu söyleyen yetkililer artan Noel Baba fiyatlarını düşürmek için Norveç ve Finlandiya'dan Angut cinsi Noel Babalar ithal edildiğini ve ithal Angut Noel Babaların yurda giriş yaptığını açıkladılar dinleyiciler. İtal angut Noel babaların yerli Noel babalara oranla daha çok hediye dağıttıkları ve iki çuvala kadar yanlarında hediye taşıyabildikleri bildirildi. <gülüyor> bu arada dinleyiciler ithal edilen ve yurda giriş yapan angut cinsi Noel babalara rağmen fiyatlar hala düşmezken bu sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan angut cinsi bir Noel baba E5'i birbirine kattı dinleyiciler. Tüm çabalara rağmen bir türlü yakalanamayan Noel baba uyuşturucu tabancasıyla vurularak sakinleştirildi. <gülüyor> Zor sakinleşen anguç cinsi Noel Baba'nın çevredekilere korkulu anlar yaşattığı ve daha sonrasında Noel Baba'nın hediye çuvalından çıkan hediyelerin mundar olmasın diye hemen oracıkta çocuklara dağıtıldığı öğrenildi dinleyiciler. Dinleyiciler her yeni yılda yeni gelen yıldan neler beklendiği vatandaşa sorulur ya biz de İstanbul sokaklarında vatandaşlara yeni yıldan ne beklediklerini sormak üzere e, şu anda İstanbul sokaklarındayız. Bakın az önce stüdyoda bakın az önce stüdyo bakın az önce stüdyodaydık. Ee, bakın az önce süt ee, stüdy... Bakın az önce stüdyodaydık. Ee, bu stüdyoyu bir türlü söyleyemiyorum. Ee, önemli değil geçelim burayı. Ee, ya çat burada, çat burada bir de baktın e, sokak ortasında. <gülüyor> Ve hemen bir beyefendiye soruyoruz. Ee, beyefendi yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Ya um... Ya ne bekliyorum, hmm, ya ne bekliyorum, ne bekliyorum, valla işte yani aş, iş, para, başarı, barış, mutluluk falan bekliyordum ama artık beklemiyorum ya. <gülüyor> Niye beklemiyorsunuz beyefendi? Aa, beklemiyorum yani çünkü bana 2006 yılında da sormuşlardı yani 2007'den ne bekliyorsunuz diye. O zaman da iş, aş, başarı, mutluluk, barış bekliyorum demiştim. Fakat 2007 mutluluk getirmemişti. Hiçbirine getirmemişti. Gerçekleştirememişti. Hatta 2007'de de sormuşlardı. 2008'den ne bekliyorsunuz diye. O zaman da demiştim aş, iş, para, mutluluk, başarı, barış falan demiştim. Fakat o zaman da 2007'de gerçekleştiremedi. <gülüyor> 2008'de de sormuşlardı. 2009'dan ne bekliyorsunuz diye. O zaman da demiştim iş, aş, para, başarı, barış, mutluluk falan demiştim. F 8 2009'da mı ne hangisinde kaldık ha, 2008'de mi ha, Onu onda getirilmişti. yani fakat işte 2009'da da sormuşlar Hiç unutmuyorum yani 2009'da sormuşlar 2010 yılında ne bekliyorsunuz diye benle aşk iş para başarı, başarı mutluluk falan demişti fakat 2010'da gerçekleştirmiyordu yani bunları son aldım ki yani yıllardan böyle bir şey beklemek anlamsız bir şey yani saçma yani ben artık insanlardan bekliyorum yıllardan bir şey beklememek gerekiyor yani böyle ya böyle suçun yıllara atma gerekiyor yani ben bunu anlamıyorum yani yani o, işte insanlardan şey oldum yani ben artık insanlara anlaşamıyorum yani. Ben insanlardan bir şey bekliyorum yani. yani insanlar olan güvenim biraz sarsıldı yani bu iki on yılında. Ondan ben insanlarla şey yap yani insan diyorum yani. Ya her şey en yani. Her şey en soğanda bitiyor yani. Ben soğanlıyorum. Bir de şeyi demek istiyorum ben bu yeni uşağıksı var yani. Ee, hani eski yıl sona erdi. Artık bu şarkıyı değiştirsinler tamam. Mı? Yani ben ne biçim şarkı bu ya? Yani bir yeni yıl şarkısı yep eski yıl sona erdi yap Yepyeni bir yıl geldi ya. <gülüyor> yeni yılda hey Yeni yılda hey ya bu ne ya? Çocuk şarkısı bu ya? Yani şarkı. Şarkı ya Anlamıyorum ya. Bir daha kahrolası falan böyle benim birin. şey olsun ya ya yeni yıl. Yani çocuklar çocuklar. Ka Dünya Radyosu'nda Dünya Radyosu'nda Dünya Radyosu'nda Dünya Radyosu'nda Efendim yani, haber, haber. <gülüyor> Efendim dinlediniz Perişan Efendim her gün çift saatlerde yalnızca Dünya Radyo'da <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler